Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Kabirden Evvel Sorulan Sorular İnsan öldükten sonra ve kabre konulmadan evvel birçok yerde sorgu ve suale tabi tutulur. Vefat eden kimse yıkanmak üzere teneşire bırakıldığında Hak Teâlâ, azametiyle kuluna sorar. Ey kulum, seni dünyaya gönderdim. Sana ömür verip, rızkını gönderdim. Sağlık ve sıhhat içinde büyüttüm. Sen ömrünü bitirdin. Sağlığının kıymetini bilmeyip, rızkını harcadın. Verdiğim nimetlere karşılık, kime ibadet ettin? Kime taptın? Kimin kapısında kulluk ettin? Ey dertsiz! Bu soruların cevabını hazırladın mı? Soruların cevabına nefsin heveslerinden kurtulmakla hazırlanılır. Nefsin heveslerinden kurtulup dostun hevesi üzere yaşamak gerekir. Hak Teâlâ Sa'd Suresi 26. ayeti i Kerîbe'de Hevana uyma, hevan seni Allah'ın yolundan çıkarır, buyurur. Ey Aziz! Havaya uymak ve perest olmak, putperest olmakla eşittir. Hatta ateş, buzağı, ay ve güneşe tapmaktan beterdir. Zira putlar insana bir şey yapmaz. İnsanı fitneye sürükleyemez. Nefsin hevâsı ise kibir, kendini beğenmişlikle sıfatlandığından insanı fitneye düşürür. Kardeş, insanı şeytan azdırır dersin. Peki şeytanı kim azdırır? Şeytan durup dururken azıp sapıtmadı. Nefsin hevasına uyup kendini beğendi, kibirlendi. Böylelikle haset etti. Bunun neticesinde Adem aleyhisselama secde etmedi. Allah'ın emrine karşı gelerek şeytan oldu. İşte bu yüzden biraz önce aktarılan ayet-i kerimede Hak Teâlâ, hevana uyma buyuruyor. Hevanı terk edersen, şeytanın seni azdırıp azdırmayacağını anlarsın. Azdıramaz. Gerçi şeytan, hilelerin hepsini dener. İnsanın etiyle derisi arasında, damarlarındaki kanda gezip durur. Heva yolundan girip insanı azdırır. Belam bin Bağura'yı duymadın mı? Musa aleyhisselam zamanında yaşayan, İsmi azamı bilen, Her duası kabul gören büyük alimi, İlmi o dereceydi ki, Sözlerini yazmak için, Yanında iki bin kişi bulunurdu, Şöhreti her yere yayılmıştı, Bulunduğu belka şehrinin valisi Belak, Hazreti Musa aleyhisselamın askerlerinin, Şehre girmemesi için, Kendisinden dua etmesini ister, Ölümle tehdit eder, Can korkusu, ve halkın verdiği rüşvetle Musa aleyhisselama beddua eder. Akabinde dili göğsüne kadar sarkıp yapışır. Musa aleyhisselamın askerleri tarafından öldürülür. Müminlere beddua ettiği için ilahi gazaba uğrar. Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi 176. ayeti i Kerime'de hakkında mealen şöyle buyrulur. O dünyaya meyletti ve nefsinin hevasına uydu. Onun ibret verici hali üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğe benzer. Bersi sayıda mı duymadın? O da hevasına uyup fitneye düştü. İmansız ölüp gitti. Alim, salih, şeyh ve halktan daha birçoğunu şeytan hep hevayla azdırmıştır. Her kim, ben hevama uymam, şeytan beni azdıramaz derse, yalan söylemiş olur. Şeytanın hilesinden emin olmak isteyen, hevasını terk etmelidir. Ey işini bilmez bir çare! Madem nefsinin arzularından vazgeçmiyorsun, hiç olmazsa, köpek nefsine götür, bir şeyhin kapısına teslim et. Gönlünün susuzluğunu, Allah dostunun kapısında gidermeye bak. Evet, yıkamak üzere seni teneşire yatırdıklarında, Hak Teâlâ'nın sorularına ne diyeceksin? Verdiğin rızkı yedim, senden başkasına tapmadım, kapından başka bir kapıya kulluk etmedim. Aç ve çıplak kalmama rağmen, kanaat köşesinden ayrılmayıp, sabır cübbesine sarındım. Oturup, verdiğine razı oldum. Böylelikle, ibadet ve taat üzere can verdim, diyebilecek misin? Yoksa, korkudan bir sinek gibi büzülüp, vücudundaki her kılın dibinden, çeşme gibi terler mi akacak? Dilin damağına yapışacak ve verecek cevap bulamayacak mısın? Yüzün kapkara çıkıp, canın ayrılık ateşiyle mi yanacak? Durumun böyle olduğunda, senin için şunlar söylenecek... Allah'ım, bu yüzü kara, asi ve günahkar kul, verdiğin ömrü yok yere harcadı. Onu yele verip çürüttü. Verdiğin rızkı yedi, beylerin, büyüklerin kapısında dolandı. Dünya arzusu adına, ahireti terk etti. Rabbin rızasını bırakıp, oğul ve kızlarının isteklerini yerine getirmeye çalıştı. Şimdi, kendisinden hesap sorulunca, böyle yüzü kızardı. Teneşirdeki bu sual-cevap faslı, kabre varıncaya kadar sürer. Hak Teâlâ, azametiyle sorgulamaya devam eder. Bu durumlarda, ne yapacağını, halinin nasıl olacağını düşünüyor musun? Kabirde yaşanacaklardan biraz daha bahsedeyim. Bunları bilmekte epey fayda vardır. Cenaze kabre götürülüp, mezara indirilir. Ölenin üzeri toprakla örtüldüğünde yukarıda anlatılan melekler gelir. Bunların gözleri mavi, yüzleri kara, kulakları sağır, vicdanları yoktur. Burunlarıyla nefes verdikçe gök gürler gibi olur. Gözlerinden yıldırım şeklinde ateş çıkar. Dişleriyle yerleri yırtarlar. Heybetle gelirler. Hak Teala'nın izniyle, Ölü doğrulup oturur. O çukurun içinde yalnızdır. Oğul ve kızından, kavim ve kabilesinden kimse yoktur yanında. Korkunç görüntüleriyle, iki meleği karşısında bulunca aklı gider. Ne diyeceğini bilemez. Melekler sorarlar, Rabbin ve peygamberin kimdir? Kişinin dünyadaki ameli güzelse, endişesi hep hak olmuşsa, Salih amel sahibi ise hiç korkmadan soruya cevap verir. Rabbim Allah'tır. Peygamberimse ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun üzerine melekler sol tarafından kendisine cehennemi gösterir. Bak derler. Ölen baktığında bütün dehşet ve azaplarıyla cehennemi görüp korkar. Melekler şöyle der: Korkma. Dünyanın izzet, hürmet, tatlı yemek ve içkilerine aldanıp ameli salihte bulunmasaydın yerin şu gördüğün cehennem olurdu. Salih amel sahibi olup doğru cevaplar verdiğin için bundan sonra sana korku yoktur. Ömrün boyunca çeşitli hastalık, sıkıntı, ölüm acısı geçirdin. Soğuk kış günlerinde Buz gibi suyla abdest aldın, namaz kıldın. Sıcak günlerde oruç tutup, susuzluğa katlandın. Şimdi yat ve dinlen. Melekler bunları der, peşinden, sağ tarafından bir pencere açıp, kendisine cennetin kokularını duyururlar. Kişi bu pencereden cennetteki yerini görür. Münker ve nekir melekleri, sağ tarafa doğru yürür. Ölen kişi, arkalarından bakar. Böyle olduğu için, kimi ölülerin boyunları, sağ tarafa dönük olarak bulunur. Bu, hayır alametidir. Amelleri kötü olanların sorgulanmasıysa şöyle olur. Münker ve Nekir'in, Rabbin ve Peygamberin kimdir? Sorusuna, kötü amel sahipleri, Rabbim de, Peygamberim de sizlersiniz derler. Ne desinler ki, bunlar dünya hayatlarında beylere yalan doğru demeden konuşmayı, onlara yalakalık etmeyi, her sözlerinde buyurun, emredin demeyi öğrenmişler. Bu alışkanlıklarını kabirde de sürdürüp kurtulacaklarını sanırlar. Ey aziz, insanlara güzel davranır ve kendilerine doğruyu söylersen, Kabirdeki sorulara da doğru cevap verirsin.